Kaderinde sıra dışı olmak varsa sıradan kalamazsın. Merhaba, adım August. Size nasıl göründüğümü anlatmayacağım. Aklınıza ne geliyorsa muhtemelen ondan daha kötü görünüyorumdur. August Pullman, yüzünde fiziksel bir bozuklukla doğduğu için normal bir okula gidemiyordu. Şimdiye kadar. Yakında Beecher Ortaokulunda 5. sınıfa başlayacak ve ömrünüzde bir kere bile yeni çocuk olduysanız bunun ne kadar zorlu olduğunu tahmin edebilirsiniz. Dondurma yemek ve Xbox'ında oyun oynamak gibi sıradan şeyleri seven Ogi, aslında sadece sıra dışı yüzü olan sıradan bir çocuk. Peki yeni sınıf arkadaşlarını, görünüşünün ardında kendisinin de onlar gibi olduğuna ikna edebilecek mi? Cesaret ve gerçeklerle dolu mucize, etrafımızı saran güzellikleri fark etmeyi anlatıyor.